Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın, Günaydın Alp Bey. Günaydın Bey. Günaydın Evet. Ne konuşacağız bugün? Ee, i̇sterseniz bir Avrupa kupalarıyla girelim. Evet. Artık grup maçları başladı. Yani sadece e, Türk değil tüm takımlar için. işin ciddi aşaması. bu hafta boğulduktan hareketli maçlar vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde ilk grup maçlarını oynadılar. Eee Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Galatasaray sanıyorum 5 sezon sonra ilk kez oynadı Şampiyonlar Ligi'nde ve 10 yıldır da hani Avrupa kupalarında çok Hatırı sayılır bir başarısı yok sarı kırmızıların. Bu yüzden hani merak konusuydu. Acaba bu ligin temposuna uyabilecek mi? E, Manchester United gibi son 20 yılın bu seviyedeki en istikrarlı takımıyla e, baş edebilecek mi? Doğrusu tempo olarak e, herhalde aşağı yukarı e, benzer bir seviyede kaldı kalmayı başardı Galatasaray. Ben hani acaba bu da olmaz mı diye düşünüyordum ama tabii sıkıntı Manchester United Böyle oynamaya... Yani yıllarda olacak. Kendi liginde de zaten böyle bir tempoda oynuyor. O yüzden o tempoda oyunu kontrol etmeyi başarıyorlar. Yani Galatasaray e, o konuda bir e, sıkıntı çekti. E, e, zaman zaman oyunda e, kopuşlar oldu tabii. Hmm, böyle bir sıkıntı oldu. Ama kaçırdıkları fırsatlar da var. Onu da söylemek lazım. İşte maçın başında verilmeyen penaltı... dereye sürtülerek dışarı çıkan toplar yani iki takım arasındaki fark çok büyük de değildi yani oyun mençisin hatemin kontrolünü elbette. ama böyle olması normal hani her sezon bu seviyede işte 6 ile 12 maç oynamaya alışmış iki sezonda bir final oynayan takımla zaten hani ilk maçta baş etmek kolay değil hakikaten ama tempo önemliydi onu gördük bundan sonraki maçlarda hani geliştirmek gereken Tempo ve oyun kontrolünü eşit seviyeye getirmek. Yani belki biraz daha fazla top hakimiyeti ki e, gruptaki diğer iki, iki rakibe karşı bunu daha fazla başaracaktır Dalta da Peki Ama... ma maçta e, üç topu direkten döndü diyor. Ben seyretmedim. E, hı hı. Bilmiyorum bu böyle mi oldu gerçekten? Sen dün hani böyle bam diye vurur, vurur geri döner öyle değil direğe sürterek dışarı giden toplar ama hakikaten yakın vuruşlardı. <gülüyor> ben özellikle e, Selçuk'un kafa vuruşunu hani e, şey kalici ve savunmayı çaresiz bıraktığını gördüm. E, hani başka zorlayan vuruşlar hakikaten. E, yani fırsat buldu Galatasaray. E, şimdi tabii gruptaki Bu sürpriz açık tabii bir grup. Yani Manchester burada büyük ihtimalle çok da puan kaybına uğramadan birinci olacak. Ee, hani normal o zaten. Ama mesela ilk maçta Roman takım okuyuş Braga'yı depresman iki 2-0 başardı. Yani hani şu ilk maçlara bakınca Braga'nın neredeyse devre dışı kaldığını görebiliyorsunuz yani. Bundan sonraki maç Galatasaray-Braga. Galatasaray-Braga'yı yendiği anda bence... Zaten rakibi kurucu olacak. Otomatikman yani. Braga 2-0 yapacak. Sonra üst üste 2 maçta Manchester ile oynayacak. Yani Portekiz takımı için gruptan çıkma umudu çok düşük olacak. Yani kilit. Şu ilk maçlardan sonra kilit eşleşme şeyi gözüküyor. Galatasaray maçları. 3. ve 4. maçları grubun. Hani oradan Galatasaray'ın çıkaracağı 4 puan. Grup ikinciliğini getirebilir hakikaten. Hı hı. Muhtemelen mençit'te de çünkü kendisi aslında diğer iki takım yenicecek. Ekrasmanda da ondan ya galibiyete beraberlik alacaktır. Ee, karşılıklı maçlar bu yüzden yani kalan üç takım arasında kim Büyük önem şu. Ee, tabii sıkıntı şu, bu sadece Galatasaray için değil, tüm Türk takımları için. Hani hemlik, hem, hem Avrupa'yı bizim takımların böyle ayarlamakta zorlandığı bir e, ikili. Geçen sene biraz Beşiktaş'ın başına başına geldi. Geçen iki sezon yani çok fazla Avrupa Ligi maçı oynadılar. Uzun sezonlar oldu. Türkiye Ligi'nde takvim sıkışıktı. Ve hani kadroyu da verimli kullanamayınca, işte sakatlıklar üst üste gelince fizik olarak takımı ayakta tutamadılar. Şimdi bakalım Galatasaray bunu bu sezon görecek. Yani geçen sezon yoğun bir lig takımı vardı ama sadece ligde oynadı Galatasaray. Kupada bile erken elendi. O yüzden işler rahattı Şimdi yani Fatih Terim'in Birçok Avrupalı Teknik direktörün yaptığı gibi e, Akıllı bir Rotasyon e, Politikası uygulaması lazım Yani Her oyuncu her maçta oynayamaz elbette e, Mesela bu hafta sonu Akhisar maçında e, dinlenenler olacaktır Manchester maçında oynayanlar da e, yani 4-5 oyuncuyu görmeyebiliriz O maçta e, Sakatlıklar olacak tabi Bu cezalar olacak belki. Ee, onu iyi planlamak lazım. Yani işte, Şampiyonlarla Avrupa Ligi'nde görüyoruz. Ee, örneğin bu sezon Atletico Madret'in e, yıldızlarından biri konumundaki Arda Turan Hapoay maçında oynamadı dün. Ee, Keza Atletico'nun golcüsü Kolombiyalı golcüsü Falkağ'da. İşte Atletico öyle bir Avrupa Ligi'ni daha zayıf gördükleri için belki İsmail Ligi'nden öyle bir e, tercih ettiler. Kadro tercihi yaptılar. Yani şaşırtıcı değilsin yani. Bütün sezon 50 maç oynuyorsunuz aşağı yukarı. Işte kadronuzdaki demek ki 20 civarında oyuncu işte paylaştıracaksınız. Ee, 35 ila 40 maç seviyesinde. Ee, ki yani sezon sonunda herkes diri kalsın. Yani daha uzun bir sezon var önümüzde. Evet Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer e, maçlar ve sonuçlara da e, kısaca bir değinebilir misin? Evet ilginç maçlar da vardı özellikle Salı akşamı Real Madrid Manchester City maçı tabi e, herhalde bu haftanın en doyurucu maçıydı. Hem skor hem oyun hem heyecan olarak tabi işte Avrupa'nın en zengin birkaç takımdan ikisi sağdaydı ve e, biri aslında şeyin e, eski güçlü yeni Gücün şey çarpışması Avrupa'da. Çünkü Real Madrid 60 yıldır bu işin zirvesinde Avrupa'nın işte en çok Avrupa şampiyonu olan takım. Manchester City ise İngiltere'de hep kendi liginde bile yıllarca e, hemşerisinin e, gölgesinde kalmış. İngiltere'de alt kümelere iki alt kümeye kadar düşüp. Şimdi sadece İngiltere'nin değil Avrupa'nın da zirvesine oynamaya çalışan bir takım. E, Katar sermayesiyle. Ee, ilginç bir e, serüven olacak doğrusu. E, City çok yani 1 milyar sterline yakın para döktüler. Bugüne kadar e, yatırım için. Şimdi e, Avrupa'da tabii nasıl sonuç alacaklar? Geçen sene mesela gruptan çıkamadı. Manchester City. E, bu sezon elbette bir sene'nin daha tecrübesi var. Kadro daha iyi. Hı, harcama sorunu yok ama burada tabi Ee, hani gelenekselleşmiş kulüpler bazen hakikaten daha başarılı oluyorlar. Real Madrid Barcelona elbette daha ağır basacaktır. 2-1 i̇şte, yani e, yenik götüren Real Madrid maçı e, Ronaldo'nun e, yani son dakikalardaki 2 golle e, çevirmeyi başardı. Ronaldo attığı golle de maçı kazandılar. Yani, hani, Deplasmandaki Real Madrid'in ilgisi belki çok sorun değil ama Öndeyken son dakikalarda kaybetmek moral bozucu. İşte o da Real'in e, burada yıllardır e, tepeye önlemesinin getirdiği bir tecrübe. E, Geza son yılların en başarılı takımı şampiyonlar liginde Barcelona çok zor kurtardı. Son 10 dakikada 2 gol atarak e, Sparta 3'ü yenebildiler. Kendi sahalarında. yenişti. Işte. Messi orta sahneye çıktı son dakikalarda ve e, bir boş kale bir kafa golüyle maçı çevirdi. Ee, bu senin iddialarından ve geçen sene şampiyonu Chelsea 2-0 öndeydi Juventus karşısında 2-2'ye razı oldu. Ee, bir baş geçen senin finalisti penaltılarla Chelsea kahveden Bayern Münich Valencia 2-1 yani de. Hani iddialı takımlar iyi başladılar iyi gözüküyor. Şu tabloda bir ilginç tarafta aslında Fransa'ya büyük bir heyecan gitsen Paris Saint Germain Ee, yine Arap sermayesiyle müthiş bir bütçe yarattılar. Ee, Fransa'da açık ara ligin favorisi ama çok iyi başlayamadılar sezona Şampiyonlar ligine ise 4-1'lik Dinamo Kiev galibiyetiyle başladılar. Ee, Paris'te ciddi bir heyecan yasmış durumda. Saint Germain. Çünkü belki de hani Avrupa'nın e, büyük şehirleri arasında futbol açısından en başarısız şehir. Paris. Hani evet, şehrin yıllardan beri de öydür, evet. <gülüyor> efendim. Yıllardan beri de öyle Evet dedi. evet yani e, şehrin hani tarihine, gücüne, ekonomik gücüne baktığımızda e, daha iyi olması lazım. İşte, yani 70'lerde yapay bir takım olarak kurulan Saint-Germain işte, bir seviyeye geldi hep, ama ötesine geçemedi Tekrar Avrupa'da da bir aşama peşindeler. Maç sonrasında yani zaten tıklım tıklım dolu tribünü oynadılar herhalde. bundan sonra da öyle olacak böyle bu ilk galibiyet şey yapacaktır Paris'i daha da heyecanlanacaktır Saint-Germain'le ilgili ilginç bir gelişme de bu sene muhtemelen harcadıkları paranın 300 milyon avro olacağı söyleniyor bu sezon için yani Avrupa'daki 5. bütçe seviyesine geldiler 5. Yani 6. inanılır gibi değil tabi bunun bu harcamanın gelir kısmı yok Kilit nokta ee, Avrupa'da da UEFA'nın yavaş yavaş yürürlüğe koyduğu bir mali fair play e, uygulaması var. Ve takımlar işte gelecek itibaren sezonun itibaren 15 milyon avrodan hatta bu sezonundan itibaren 15 milyon avrodan fazla zarar edemeyecekler. Demek ki 285 milyon euro'dan bir gelir yaratmanız lazım. Burada da e, şeyler Sanjami'nin yeni patronları şey bulmuşlar, kılıfı buldular. 100 milyon sezonun 100 milyon avroluk bir sponsorluk anlaşması yarattılar birden Katar'dan gelen 4 yıl için 400 milyon avro Hop, o bilen çeyiz olacak bir şekilde kağıt üzerindeki zarar düşmüş ya da sıfırlanmış olacak yani herhalde şeye uyduracaklardır bakın defterlerimizde işte şu kadar sponsorluk şu kadar gelir E, kılıfına yuduracaklar muhtemelen. E, bu etiğe aykırı e, olduğu kadar e, kanuna karşı hile muamelesi de görmez mi yani? Zaten şeyde sıkıntı oldu da hani bu e, hani, bence öyle olması lazım. Hatta e, aynı uygulamayı Manchester City de yapmıştı. Bu dışarıdan futbola futbolu yapay gelirle büyüten kulüpler işte bunlar. Manchester City, Paris Saint-Germain yani en önemleri bunlar başka da var işte Malaga var mesela. E şimdi Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United bunlar yapay gelirle değil hani spordaki sahadaki güçlerini ekonomik kısma yansıtarak büyüyorlar. Yani hızla büyünüyor de var. işte yıllar içinde belli seviye gelmiş oldu ama dışarıdan hani bu kulüplere böyle 100 milyon koyduk, 500 milyon koyduk böyle bir şey göremezsiniz. E, yıllar önce bir 10 yıl önce Real Madrid yapmış, isteyişlerinin bir kısmını belediye satmıştı hani böyle bir kaynak yaratmışlardı. Ama normal diyor onlar spor etrafına dönen gelirlerle büyüyorlar. Ee, bu şeye tepki var tabi. Spora böyle giden paranın bir haksız rekabet yarattığına dair ee, geçen Bayern'in başkanı Karl-Heinz Rummenigge bir çıkış yaptı yani bu e, bu üç takımın. Chelsea ve Paris Saint Germain'ın belli yaptırımlarla bu takıma belli yaptırımla uygulanması gerektiğini söyledi. Yani diğer büyük kulüplerde de buna dair sıkıntı var. Hani gereksiz transfer piyasasını yükseltiyorlar, karşılığı olmayan kaynaklar yaratarak haksız rekabet oluşturuyorlar. Diye evet. tabi hani öbür büyükler de kendi ülkelerinde başka türlü haksız rekabet oluşturuyor. Ona da bir sürü örnek bulunabilir. Yani Barcelona Real Madrid'den bahsedersek. Evet. Paris Saint-Germain'in e, sermayedarı kim? Katar'la El Cezir'e yakın bir grup. Ee, çünkü Saint-Germain yani bu sermaye Paris Saint-Germain'e girdiğinden beri önceki yaz e, El Cezir'e kanalı da Fransa'da e, El grubu Fransa'da spor kanalları kurdu ve e, Fransa Ligiye inaklarının bir kısmıyla Fransa'daki şampiyonluk yayın akını'nın yarısını satın aldı, ee, yine büyük paralara. Ee, şimdi üyelik toplayarak işte oradaki spor kanalından onları e, satıyorlar, pazarlıyorlar. Ee, bir de o kısım var yani Fransa'daki sadece sağdaki kısmı değil, sahanın dışındaki kısmı da değiştirdi bu. Çatlaştı diğer sporlara da bulaşmış durumda.lar Handbol'a müthiş bir yatırım yaptılar, handbol'daki Paris Saint Germain'e. Şimdi sıra basketbolda deniyor. E tabi işte yani spor böyle büyük pazarlar oluyor kendine, özellikle büyük spor markaları pazarlamacıları ve hani Paris'in mutlaka burada olmasını istiyorlar bu açık. Yani belirli şehirlerde daha fazla takım olması yönünde hep bir şey var böyle bir teşvik. Mesela Londra'ya bir basketbol takımı yıllardır söylenir hani İngiltere'de. büyük bir basketbol geleneği yok ama müthiş bir salon var. Avrupa'nın en, en iyi salonu orada. Olimpiyatlarda kullanılan <gülüyor> ama hani sezon içinde Avrupa Ligi'nde oynayan bir basketbol takımı yok. Hep olsun. Orada da kuralım. En yani beyin de bu yönde bir teşviği var. Evet. Bir ben son olarak bir de bu konuyla ilgili bir şey soracağım. Bu Türkiye'de de yayın hakları demişken eskiden Star televizyonunda ...herkesin seyredebileceği şekildeydi... ...Şampiyonlar Ligi... ...bu sene ilk defa olarak... E, ...abonelikle... ...galiba seyredilebiliyor değil mi? Evet şöyle dün buna dair... ...Doğuş Medya Grubu da bir açıklama yapmış... ...Galasay'ın maçlarının... ...niye bir kısmı... ...DS Mart'ta olacak mı diye... ...şimdi yıllar, uzun yıllar boyunca... ...Star Televizyonu... ...Şampiyonlar Ligi maçlarının... <gülüyor> ...yayın haklarını almıştı... ...o grup evet. önce Cem Uzan'a aitti... Ee, ...herhalde işte 93'ten... E, ...2003'e kadar mı demek... 10, ...10 sene veya daha fazla... ...sonra Doğan grubuna geçti... ...Doğan grubundan da Doğuş grubuna ama hani... ...yayın aklı hep starda kaldı yani... ...Şampiyonlar Ligi'nin yayıncısı hep... ...star oldu... Hı hı. E, yenilenen ihaleler... ...3-4 yılda bir... yenilenen ihalelerde iyal hep kazanan taraf oldular... ...ya başta yoktu ya da... E, ...daha yüksek fiyat verdiler... E, e, ...ama... Geçen sene Star'ın satış süreciyle birlikte herhalde bir paylaşım olmuş ve yayın hakları aşağı yukarı iki Türk yani Doğuş ve Doğan grupları 25 milyon avroya yakın bir para ödüyorlar yılda. Bu civarda bir para ödüyorlar. Bu meblağın işte İspanya, Fransa gibi ülkelerde yılda 120 130 milyon avro olduğunu hatırlatayım. Yani aşağı yukarı 5 katı. Ama Parayı birlikte verip yayınlarda da paylaşmışlar. Ee, bu yılki programa göre de Salı günü maçları e, Doğuş grubunda ve Star veriyor. Çarşamba maçları Doğal grubunda ve Mat veriyor. Böyle bir paylaşım olmuş. Ha şu sorulabilir: olabilir. Şampiyonlar Ligi maçı, maçları açık kanaldan yayınlanmayacak mıydı? Hı, onu soruyorum ben de. E, e, ben buna geçen sene uyandım. Şuradan örneğin Fransa'da bu sezon bütün Şampiyonlar Ligi şifreli kanalda. Hımm. Açık kanalı hiç şampiyonerliği yok. El girmesiyle birlikte işte El Cezire aboneli şeyli kanal, paralı kanal ve oranın Fransa'nın işte 30 yıllık paralı kanalı kanal plus ikisi paylaştılar. Yani birinci kanaldan ikinci kanaldan hiçbir maç yayın yok. Fransa'da sadece final maçı hariç. Final maçı galiba telefondan yani birinci kanalından Fransa'nın yayınlanacak. Diğer ülkeleri tek tek incelemedim ama UEFA bu konudaki şeyini kaldırmış biz yani ben hani medyada bahsettiğim birkaç kişi de şaşırdı buna. Aa nasıl olur diye Fransa öneğini verdiğimde. Bu yüzden hani Türkiye'ye kısım şaşırtıcı gelmiyor. Sıkıntı şu tabii Türkiye'nin hani son hele 3 sezonunda galiba bir takım oldu Şampiyonlar Ligi'nde mesela iki takım olup biri oradan biri oradan olsa belki seyir açısından daha iyi olacaktı. Şimdi tek takım olunca E, Parayı veren düdüğü dü çalar oyunu sporuna geçildi yani burada da. E, öyle yani zaten e, hani Türkiye için değil dünyada da e, medya evet. ve dolayısıyla reklam verenler bu paraları vermese e, sporda, sporda bütçede böyle büyümez. Evet. Yani orada da tam öyle bir durum var. Parayı verdik. Paralı kanaldan yayınlarız. Şeklinde. Evet. E, yani Birçok etkinlik tabi Türkiye'de de dünyada da şeye kaydı. Paralı kanalları. Yani onlar onlar abone ka kazandıkça şey arttırabiliyorlar. E, Spor yayınına verdikleri parayı arttırabiliyorlar. Açıklamalardan kapıyorlar. Evet. Belki yani sonlarına da geliyoruz e, diğer e, Avrupa e, macerasını başındayız. Fenerbahçe dün Marsilya karşısında son dakikada bir şoke edici, gol yiyerek 2-2 beraber Fenerbahçe doğrusu yazık oldu. Çünkü Marsilya Fransa'da 5-5 devam ediyor. Fransa Ligi'nin lideri bu sezon biraz sürpriz lider. <gülüyor> Saint Germain, e, Lyon'a ve diğer takımlara karşın iyi başladılar. Dün Fenerbahçe Özellikle ilk yada oynakim gibiydi. İkinci yada dani çok iyi olmadıkları bir şeyde dönemde 2-0'ı buldular. Hani iyi başlangıçtı duraklamanın artık son dakikası içinde maçın beraberlik golü geldi. 94. dakikada yani şey kötü iki sıfırı kaybetmek kötü çünkü çekişmeli bir grup yani bir de Manchester daha var. Alman takım var. 3 takım takımda birbirine çok yakın seviyelerdeyiz düşünüyorum. İç puan kaybı bu yüzden şey e, bir risk yaratıyor. Ee, ama hani Fenerbahçe'nin tek sorunu o değil tabi dün e, maç sonundaki protestoslarla anladığımız üzere yani bu 3-A meselesi bitmiş değil. Ee, Alex üzerinden dönen şey devam ediyor. Yani e, taraftar için Alex'in ne kadar önemli bir sembol olduğunu her geçen gün biraz daha fazla anlıyoruz. E, maç sonunda da Teknik Dengtör'e protesto Alex'e destek vardı. Oyundan çıkardığı için onu. Alex, evet. Aziz Aykut üçlüsünden bahsediyoruz. Evet, evet. evet. <gülüyor> Biz hatırlarsanız birkaç hafta önce konuştuk sonra Aziz Yıldırım televizyona çıkıp yoktu. <gülüyor> Öyle şeyler bizim formülü yalanladı Öyle mi? E, evet, geçen <gülüyor> hafta MTV'deki uzun Nerede üç saatlik şeyde konuk olduğu programda öyle bir şey yok dedi öyle bir formumuz ama sıkıntı devam ediyor ee, hani başkanın da bütün yaptığı açıklamalar rağmen önleyemediği bir e, Alex desteği var seyircide hani gayet haklı çünkü bu işin kahramanları sadece futbolcular yani ne kadar teknik tek, direktör başkan mesala ederseniz onları seyrediyoruz ee, hani birinci kahramanın sağdaki A olması da doğal. Evet. Ee, ve işte sonuçlar böyle şey gittikçe ee, bir iyi bir kötü gittikçe de yani hep o gündeme gelecektir. E, o, da, o da sıkıntı devam ediyor bakalım. Yani Aykut Kocaman az Yıldırım'ın bir şekilde çözecekler herhalde onu. Evet. Peki son olarak da bir şey söyleyeyim kısaca. <gülüyor> Dünya Satranç Şampiyonası olimpiyatları daha dursu Türkiye'de yapıldı ve bitti. Onunla ilgili de bir iki kelime söyleyebilir miyiz? Ankara galiba ama doğrusu hiç sonuçları ben takip edemedim. Ee... Ermenistan kazandı. işin yani ilginç tarafı en Sovyet iyi. Sovyet hala iyi burada. Evet. Türkiye'nin de özellikle kadınlarda birkaç isim var ama e, takım halinde Ermenistan mı kazandı? Evet. Ve yani büyük bir sürpriz oldu. Çünkü başta iyi başlamalarına rağmen sonradan epey e, puan kaybetmişlerdi. Son derece e, ince böyle onun puanlama hesabını e, yapmak çok kolay değil bilmeyenler için özellikle benim de pek bildiğim bir alan değil ama Ağustos'tan takip etmeye çalıştım. Onlar çok enteresan, iyi bir şekilde verdiler ve biraz da sürpriz de son 4 şampiyonunun üçünü üçüncüsünü de kazanmış oldu Ermenistan küçük bir ülke olmasına rağmen ilginç bir şey yani. şöyle tabii bu takım şampiyonlara hani her ülke en iyi gücüde gelip onu kestiremiyoruz çünkü hani bu en üst düzeydeki saatten çok profesyonel olmuş durumda ve İki tane örgüt var Dünya Satranç Federasyonu ve Satrançların sonrayı 15 yıl önce kurduğu kendi örgütleri. Onların şampiyonları ve turnuvaları var. Hani paralı turnuvalar. Hani birçok büyük isim oralarda onemli ya da işte şeyler var. Kulüp ligleri var. Türkiye'de de bir ara çok üst düzey oyuncular oynuyordu. Orada onemli tercih ediyorlar. Hani buraya kim hangi güçteki takımla geldi? Şimdi kestiremiyorum. Ama eski Sovyet ülkeleri e, hala iyiler. Yani, e, durum, belki de de bu, durum belki de bu. Durum belki de bu Stepan Zvaykin satranç atlı hikayesine de benziyor. Etrafınızda o kadar fazla izole edilmiş ortam varken kendinizi satrançtan başka verecek bir yerinizde kalmıyor galiba. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Peki, o zaman e, Burada bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Al.